Kalbi ve sinir sistemi, nefsin pisliklerinden temizlenen, mercek haline gelen alimler birer mehdiidirler. Mehdiye hazırlık yapan ulema ve irşade ehliyetli insanlar, beklenilen mehdi de dahil hiçbiri hadi değildir. Hadi, el-hadi, eşit, hoşnut olduğu yolu gösteren ve o yolda yürüten, ismiyle tecelli eden Allah Teala'dır.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 ve inabe sahibi mehdilerin yoluna uymamız ve tabi asibile men enabe bana inabe edip dönenlerin yoluna uy ve ulaikezalline hedallahu febihudahu muqtadi onlar öylelerdir ki Allah kendilerini doğru yola iletip onda onları yürütmüştür binaaley yollarına uyunuz mealindeki ayeti kerimelerde emir olunmaktadır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 Hakka davet ve irşat vazifesinde bulunanlar daima basiretle apaçık hüccetlerle hareket eden cehilden, muhakemesizlikten, zor kullanmak ve cedelleşmekten sureti katiyede sakınanlardır.